De... De... bu yeterli <gülüyor> <gülüyor> <Onun around> olacak her şeyi de de yapacak her şeyi de yapacak her şeyi de yapacak her şeyi de yapacak her şeyi de yapacak her şeyi de yapacak her namazına kalkardı, bir iyiliğinde ibarettir. Görmesini istemediğim halde diye kalkıp böyle gördüğüm. Bunun için ne dersiniz? Bu rüya mıdır, gösteriş midir? Allah aşkına diyor ki bundan dolayı sana iki eşimlandırılıyor. Birisi kendim kalkıp, yaptığı için, ikincisi de görevi teşvik ettiğin için. Şimdi siz yapılan iyiliklerin, ayrılın, hasanenin görülmesi Şeytan icra ediyor. Hem kendin dolayı hem de e, gören insan buna tepki verenler var. E, bu arada şeytan ulaşım, üniversite, e, Yap bu an gördüğünüz, bu an gördüğünüz, bu an nasıl oluyor? İkinci ayılarla ilgili niye, O zaman diye şeytan ne Her Allah için yaptın, Şeytan bu